701. Meryem Aleyhisselam Suresi, Ebu Said Allahu An anlatıyor. Resulullah ve selam okudu. Ey Muhammed! Hala yofret içinde bulunanları ve hala inanmayanları. Onları işin bitmiş olacağı o hasret günü ile uyar Meryem 39. Sonra dedi ki, kıyamet günü ölüm alaca bir koç furetinde getirilir. Ceymetle cehennem arasında yer alan sur üzerinde durdurulur.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 Neşeyle ölürlerdi. Cehennem aharisi içinde Allah hayata, Beke'ye hükmetmemiş olsaydı onlar da üzülerek ölürlerdi. 702. Meryem Aleyhisselam Suresi Katade Merhum Şu ayet hakkında Onu yüce bir yere yükselttik Meryem 57. Hazreti Enes Allahu Anh Resulullah aleyhissalatu ve re selam şu rivayeti yaptığını belirtir. Ben miraçta açıkta iken dördüncü katyamada Hazreti İdris Aleyhisselam'ı gördüm. 703 Meryem Aleyhisselam Suresi i̇bn Abbas radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Hazreti Cebril Aleyhisselam'ı Bana, niye alem yapmakta olduğundan daha fazla ziyarette bulunmuyorsun diye sormuştu. Şu ayet indi. Cebrail Muhammed'e şöyle dedi. Biz ancak Rabbinin buyruğuyla ineriz. Geçmişimizi, geleceğimizi ve ikisinin arasındakileri bilmek ona mahsustur. Rabbin unutkan değildir. Meryem 64-704 Meryem Aleyhisselam Suresi ümmü beşir El Ensariye Rabbi Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah ve Selamı dinledim şöyle buyurmuştur. Hudeybiye biyatına katılan Asya bu şecereden hiç kimse inşallah cehenneme girmeyecektir. Bunun üzerine Hafsa Radiyallahu Anha demiş. hayır ey Allah'ın Resulü dediyse de Resulullah Aleyhissalatu Vesselam onu azarladı. Bunun üzerine Hazreti Hafsa Allahu Anha şu ayeti okudu, sizden cehenneme uğramayacak yoktur. Bu Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Meryem 71 Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ona şu cevabı verdi, Allah şöyle de buyurmaktadır. Sonra biz, Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanları, kurtarır. Zalimleri de orada diz üstü çökmüş olarak bırakırız. Meryem 72-705 Meryem Aleyhisselam Suresi Sürdü anlatıyor. Müre Hemedaniye Sizden cehenneme uğramayacak yoktur. Meryem 71 ayetinden sordum. Bunun üzerine bana i̇bn Abbas radıyallahu anhümayn Hazreti Peygamber ve vesselam'dan rivayet ettiği şu hadisi rivayet etti. İnsanlar ateşe girerler. Sonra amelerine göre ondan çıkarlar. Onların ilk grubu şimşek hızıyla çıkar. İkinci grup rüzgar gibi çıkar. Sonra at suretiyle at binicisi süretiyle, sonra yaya koşusuyla, en sonra da yaya yürüyüşüyle çıkar. 706 Meryem Aleyhaz Selam Suresi, Habbat i̇bn Evet anlatıyor. Cahiliye devrinde demirciydim. As İbn-i bir kılıç yaptım. Ücretimi almaya gelmiştim. Hayır, Muhammed'i inkar etmedikçe vermeyeceğim dedi. Kendisine, asla sen ölüp, Allah seni yeniden diriltinceye kadar ebediyen onu inkar etmeyeceğim dedim. Yani ben, öldükten sonra tekrar gireceğim ha diye alayı aldı. Ben, bundan ne şüphe deyince, öyleyse bırak beni, Öleyim de yeniden birleyin, bana bol mal ve evlat verilecek, o zaman sana olan borcumu eda ederim dedi. Bunun üzerine şu ayet indi, ey Muhammed, ayetlerimizi inkar eden ve bana elbette mal ve çocuk verilecektir diyeni gördün mü? O görülmeyeni mi biliyor, yoksa Rahman katından bir söz mü almıştır? Hayır söylediğini yazacağız ve onun azabını uzattıkça uzatacağız. Bahsettikleri şeyler bize kalacaktır. Kendisi bize tek başına gelecektir. Meryem 8707 Meryem aleyhisselam suresi. Ebu sureler rabb Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdu ki: Allah bir kulu sevdi mi? Cebrail Aleyhisselam'e şöyle seslenir. Ben falanca kişiyi seviyorum. Sen de sev. Bunun üzerine semada aynı şekilde nida edilir. Sonra, ar ehli arasına onun sevgisi indirilir. Bu şu ayet ifade etmektedir. İnanıp hayırlı iş işleyenleri Rahman sevgili kılacaktır. Meryem 96 Allah bir kula buz etti mi? Cibril aleyhisselame seslenir. Ben falancaya buz ediyorum. Bu şekilde semada nida edilir. Sonra, yeryüzüne onun hakkında bu indirilir. 708, Haç Suresi, i̇bn Abbas Abbas Allahu anhüma, insanlardan bazısı vardır. Allah'a dininin yalnız bir tarafından tutup, şek ve tereddüt içinde, ibadet eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa ona yapışır. Eğer bir fitne isabet ederse yüzü üstü döner. Dünyada da, ahirette de hüsrana uğramıştır o. Bu ise, apaçık ziyanın ta kendisidir, Haç. 11 ayetinin iniş sebebini açıklamak maksadıyla şöyle buyurdu. Bazıları vardı. Medine'ye gelir. Bakardı. Bu gelişiyle hanımı oğlan doğurur. Atı da yavrularsa. Bu din. Derdi. Salih iyidir indir. Şerayet hanımı oğlan doğurmaz. Atı da yavrulamazsa. Bu din kötüdür derdi. 709. Haç Suresi. Ali İbn Ebi Talib adıya Allah'u buyurdular ki. Kıyamet günü. Rahmanın önüne, dava açmak üzere ilk diz çökecek olan benim, Kays İbn-i der ki, Onlar hakkında şu ayet indi. İşte Rableri hakkında tartışmaya giren iki taraf. Onu inkar edenlere. Ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarına da kaynağı su dökülür ve bununla karınlarındakiler ve deriler eritilir. Demir topuzlar da onlar içindir. Açıkca 19-21, Kays devamlı der ki, onlar Belir Savaşı'nda karşılıklı mübareze eden kimselerdir. Bir tarafta, Hazreti Ali, Hazreti Hamza ve Ubade i̇bn Haris radıyallahu anhün. Karşı tarafta da Şebe İbn-i Rebi'a, Utve Rebi ve El-Meyrit i̇bn varlardı. 710 Haç Suresi, İbn-i Zübey radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kaveye Kur'an-ı Kerim'de, Beytul Atik denmiş olması Haçk 29, 33, ona hiçbir cebbarın galebe çalmamış olmasındandır. 711, Haçk Suresi, İbni Abbas radıyallahu anhum'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Mekke'den çıkarıldığı zaman Hazreti bu Bekir, radıyallahu Anh şöyle söyledi. Peygamberlerine eziyet ettiler. O da dayanamayıp oradan çıktı. Mutlaka helak olacaklar. Bunun üzerine şu ayet indi. Haksızlığa uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselerin karşı koşup savaşmasına izin verilmiştir. Allah onlara yardım etme elbette kadirdir. Haç 39 Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an der ki. Bu ayet üzerine anladım ki. Müşriklerle savaş olacak. 712 kat efaha Min Suresi H.Z. Ayhe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sorarak, Ey Allah'ın Resulü! Rablerine dönecekleri için kalpleri ürpererek vermeleri gerekeni verenler, işte onlar iyi işlerde yarış ederler. O uğurda ileri geçerler. Müminun 60 ayetinde kastedilenler, şarap içenler, hırsızlık yapanlar mı? Dedin. Bana hayır ey Sıddik'in kızı! Aksine onlar, oruç tutup, sadaka verip, Yaptıkları bu hayırların kendilerinden kabul edilmemesinden korkanlardır. Baksana ayet ne buyuruyor? İşte onlar iyi işlerde yarış ederler cevabını verdi. 713 Kat-Efaha min Suresi Ebu Said el-Hudri Allahu an. Ateş onların üzerini yalar. Dişleri sırıtıp kalır. Müminun 104 ayeti hakkında şu açıklamayı yapar. Ateş yüzü kızartır ve üst dudak üzülür. Öyle ki Başının ortasına kadar çekilir. Alt dudakta aşağıya sallanır ve göbeğe kadar düşer. 714. Nur Suresi An-ı İbni Babası, dedesi tarikiyle rivayet ediyor. Kendisine Merset İbni Ebi Merset denen bir zat allahu anh vardı. Mekke'den Medine'ye esir taşırdı. Mekke'de anak adında fahişe. Bir kadın bu adamın dostuydu. Mekkeli esirlerden birine Kendisini götürmeyi vaat etmişti. Şimdi hikayesini kendisinden dinleyelim. Mers değil mi dedi. Ben, evet mers dedim. Merhaba. Hoş geldin. Gel yanımızda geceyi geçir dedi. Ben, hayır. Ey anak. Allah zineyi haram etti dedim. Kadın, ey çadır ahalisi. Bu adam esirlerinizi götürüyor diye bağırdı. Kaçtım. Beni sekiz kişi takip etti. Handeme dağının yolunu tuttum. Bir mağaraya girdim. Takipçiler arkamdan gelip mağaranın ağzını tuttular. Tepemden üzerime bellettiler. Sidikleri başıma isabet etti. Ancak Allah, onların beni görmelerine mani oldu. Sonra dönüp gittiler. Ben de arkadaşımın yanına döndüm. Onu sırtladım. Ağır birisiydi. Mekenin dışındaki izhir denen mevkiye geldim. Orada demir buhkalını çözdüm. Onu sırtımda taşıyordum. Beni çok yormuştu. Nihayet Medine'ye geldim. Resulullah ve vesselamın huzuruna çıktım. Ey Allah'ın Resulü! Anakla evleneyim mi dedim. Resulullah ve vesselam cevap vermedi. Sonra şu ayet indi. Zina eden erkek, ancak zina eden veya püperet bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadınla da, ancak zina eden veya putperest olan bir erkek evlenebilir. Nur. 3 Bu bahir üzerine Resulullah aleyhissalatu ve selam bana, ey Merset, zina eden erkek ancak zina eden veya putperest bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya putperest olan bir erkek evlenebilir. Onunla evlenmediği. 715. Nur suresi i̇bn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Hilal İbn-i Hümeyye radıyallahu Resulullah aleyhissalatu ve selamın yanında hanımının şerik İbn-i ile zina yaptığını söyledi. Resulullah aleyhissalatu ve selam ya delil getirirsin ya da sırtına hadd tatbik edilir dedi. Hilal Ey Allah'ın Resulü birimiz hanımı üzerinde bir adam görse koşup delil mi arayacak dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam önceki sözünü tekrar ediyordu. Ya delil getirirsin ya da sırtına had uygulanır. Bunun üzerine hil al. Seni hak üzerine gönderen zat akasen olsun doğru söylüyorum. Mutlaka Allah sırtımı hadden kurtaracak bir vahiy gönderecektir dedi. Cibril aleyhisselam indi ve şu vahiyi indirdi. Karılarına zina ısnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanların şahitliği. Kendisinin doğru sözlülerden olduğuna Allah'ı dört defa şahit tutmasıyla olur. Beşincisinde eğer yalancılardan ise Allah'ın lanetinin kendisinin olmasını diler. Nur 6-7 Resulullah Aleyhisselatu Vesselam oradan ayrıldı. Onlara adam gönderdi. Hila geldi lanet okuyarak şehadette bulundu. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam. Allah biliyor ki ikimizden biriniz yalancısınız. ''T bekar olanınız var mı?'' dedi. Sonra kadın kalktı. A'da şehadette bulundu. Kadın beşinci şehadette iken kadını durdurdular ve... ''Beşinci şehadet. Yalancı olduğun takdirde şiddetli azap gerektirir dediler. İdmi Abbas der ki... ''Bunun üzerine kadın durakladı ve sükut etti. Öyle ki... Yeminler hücud edeceğini sandık. Sonra... ''Hayır. ''Vallahi kavmini bundan da öyle mahcup hale düşürmeyeceğim.'' dedi ve de yeminini tamamladı. Resulullah aleyhisselatü vesselam. İyi bakın. Eğer bu kadın gözleri sürmeli, kabaları iri, bacakları kalın bir çocuk doğurursa bilin ki bu çocuğu Şerif İbn-i Sahma'dandır buyurdu. Gerçekten de bu hesafta bir çocuk doğurdu. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle söylediler. Eğer... Allah'ın kitabında kadının yemin ile haddini düşeceği hususunda hüküm gelmemiş olsaydı. Çocuktaki bu benzerlikten hareketle kadının zanırı ile hükmelerdim ve onun benden göreceği vardı. 716. Nur Suresi. Zühri Merhum. Urve ve başkalarından almış olarak Hazreti Ayşe'nin şu rivayetini nakleder. Hz Z. Aişe radıyallahu anha buyurmuştur <gülüyor> ki, Resulullah ve Vesselam bir sefere çıkacağı zaman kadınları arasında kura çeker. Kura kime çıkarsa onu beraberinde sefere götürürdü. Bir sefer sırasında da benim. Okum çıktı ve yolculuğuna ben refakat ettim. Bu sefer, örtümü emri geldikten sonra idi. Ben yol sırasında deve sırtında giden bir mahmil içinde taşınıyordum. Kuranak yerlerinde de onun içindeyken iniyordum. Resulullah ve Vesselam'ın o gazvesi sona erinceye kadar hep böyle yol aldık. Nihayet geri döndü ve Medine'ye yakın bir yerde konakladık. Geceleyin bir müddet kaldıktan sonra dönüş emri verildi. Dönüş emri çıktığı sırada ben kalkıp kazayı hacet için tek başıma sordudan ayrılıp gittim. İhtiyacımı gördükten sonra bineğime geri geldim. O sırada göğsümü yokladım. Yemen'in göz boncuğundan yapılmış gerdanlığım kopmuştu. Aramak üzere geri döndüm. Onu aramak beni epeyce oyaladı. Benim dineğimle meşgul olan askerler gelip Mahmil'imi devreme yüklemişler. Zannetmişler ki ben Mahmil'im. İçindeydim. O zamanlar kadınlar çok hafifti. Az için şişman değillerdi. Askerler Mahmil'i kaldırırken hafifliğine şaşırmayıp yüklemişler. Ben zaten küçük yaşta bir kadındım. Hülasa deveni sürüp gitmişler. Ordu gittikten sonra gerdanlığımı buldum. Ordugaha geri döndüğüm zaman kimseyi bulamadım. Herkes gitmişti. Önce bulunduğum yere geldim. Beni bir müddet sonra kaybetmiş olduklarını fark ederek aramaya geleceklerini düşündüm. Bu haldeyken uyku bastırmış ve uyuyup kalmışım. Saflan İbn-i Es-Silemi ki bilahe Zeklan'da ikamet ederek Zeklan'ı ünvanını da almıştır. Geri gözcülüğü vazifesiyle ordugahın yerlerinde geceyi geçirmişti. Sabah olunca benim menzilden geçerken uyuyan bir insan karaltısı görerek yanıma geldi. Görür görmez beni tanıdı. Zira örtünme emri gelmezden önce beni görmüştü. Ben onun istirca sesiyle inna lillah ve inna ileyhi racıyım biz Allah'ın kullarıyız ve Allah'a dönüp varacağız. Uyandım. Derhal başörtümle yüzümü örttüm. Allah'a kasem olsun bana tek kelime konuşmadı. İstircağından başka bir tek sözünü de işitmedim. İndi ve devesini ıhtırdı. Bilmem için devenin ön ayaklarına ayağıyla bastı. Ben de bindim. Devemi önden çekti. Böylece yol aldık. Ordu bir yerde konakladığı sırada onlara yetiştik. Gecikme hadisesini iftira vesilesi yaparak benim yüzümden helak olanlar oldu. Bu işte en büyük vebalde Abdullah İbni Ubey İbni Selule düşmüştü. Medine'ye geldiğimiz zaman bir ay kadar hasta yattım. Meğer bu esnada iftira edenlerin dedikoduları herkesi meşgul ediyormuş. Benim ise hiçbir şeyden haberim olmadı. Ancak bir husus ben de kuşku uyandırmıştı aleyhissalatu ve selamda başka zaman hastalanınca gördüğüm iltifat ve alakayı göremiyordum. Yanıma gidip selam veriyor. Sonra da, şu sizinki nasıl deyip çıkıyordu. Bu davranışından biraz işkilleniyordum ama yine de ortalığı saran fitneden bir haberdim. Bu halde nekalet devresine girdim. Bir gece... Ben ve Ümgün misah o zaman için helal olarak kullandığımız memrası denen çukurların bulunduğu semte doğru gitmiştik. Biz buraya, geceden geceye çıkardık. Hicab ayetinden sonra evlerde helalar inşa edilince çıkmaz olduk. Bundan önce biz de, eski Arapların def-i hacetteki usulüne uyuyorduk. Ben ve Ümgün misah ki bu kadın Ebu Rüşün i̇bn Muttalib İbn-i Abdümenraf'ın kızıdır. Böylece yürüdük. Onun annesi Ebu Bekris Sıdnik'ın teyzesi olan Sahr i̇bn Amir'in kızıdır. Oğlu da Niştah İbn-i ve İbn-i Ubat i̇bn Muttalib'dir. İşimiz bittikten sonra yürüyorduk. Ümmü Misah ayığı örtüsüne takılarak düştü. Kadın böyle can yakıcı durumlarda söylenmesi adet olan düşmanın helak olsun demedi. Misah helak olsun diye oğluna beddua etti. Ben kadına, Anma da yaptın belir gazetesine katılan bir kimseye beddua ediyorsun ha dedim. Anacığım, onu ne söylediğini işitmedin mi dedi. Ne söylemiş ki dedim. Bunun üzerine istiraclarım söylediklerini bir bir anlattı. Hastalığıma yeni hastalık katıldı. Eve dönünce, Resulullah aleyhissalatü vesselam yanıma girdi ve, İsmini söylemeden adamınız nasıl, dedi. Ben, ebeveynimin yanına gitmeye izin ver dedim. Ben, haberin aslını annemle babamdan işitmek istiyordum. Resulullah aleyhissalatü vesselam izin verdi. Ben de ebeveynimin yanına geldim. Anneme, ey anneciğim, halk arasında söylenen bu sözler nedir dedim. Ey kızım, sen bu meseleyi büyütme. Allah'a kasen olsun güzel ve kocasının yanında sevgiyle olan, birçok kumaları ortak bulunan bir kadın hakkında her zaman çok dedikodu ederler dedi. Ben, Sübhanallah, demek halk böyle söylüyor ta dedim. O gece sabaha kadar hiç durmadan ağladım. Ne gözümün yaşı dindi, ne de gözüme uyku girdi. Sabah oldu. Ben hala ağlıyordum. Resulullah aleyhissalatu vesselam o gün Ali İbni Ebi Talib ve Üsame İbni Zeyd radıyallahu anhümayı çağırmıştı. Benimle ilgili vahyin gecikmesi üzerine ailesiyle ayrılmak hususunda onlarla istişare ediyordu. Hüsam'a radıyallahu anh, ehlinin suçsuzluğu hususunda onlara karşı içinde beslediği sevgiye dayanarak bildiği hususu şöyle dile getirmişti. Ey Allah'ın Resulü! Onlar zevcelerinizdir. Allah'a kasem olsun. Onlar hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz. Ali İbni Ebi Talip de şöyle demişti. Ey Allah'ın Resulü! Allah sana darlık vermez. Ondan başka kadın çoktur. Sen cariyene sor. Onun halini o daha iyi bilir. Sana gerçeği haber verir. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu tavsiye üzerine cariyemiz belireyi çağırdı ve Ey belire! Söyle! Ayşe de sana şüphe verici bir husus gördün mü diye sordu. Belire! Hayır! Seni hak üzerine peygamber olarak gönderen zat zülcelale emin olsun. Ben onda fena bulduğum bir şey görmedim. Ayıplanabilecek tek gördüğüm şey şudur. Yaşı genç olduğu için, ailesi için yorduğu hamurun üzerine uyur. Bu sırada gelen keçi hamurdan yerdi. Bu soruşturma sonunda Resulullah aleyhissalatu vesselam kalkıp mercide bir hutbe okur. Bu istirayı ilk defa çıkaran Abdullah İbni Ubey İbni Selul hakkında söz etmekten özürleyerek. Minber de şunları söyler. Ehlim hakkında bana sıkıntı veren adamı cezalandırmada, intikamımı almada bana kim yardım edecek? Allah'a yemin olsun ehlim hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Adım istiraya karıştırılan bir adamdan söz ettiler. Onun hakkında da hayırdan başka bir şey bilmiyorum. O ailemin yanına ben olmayınca hiç girmemiştir. Resulullah ve Vesselam'ın bu sözleri üzerine es kabilesinin reisi Sat İbn-i azad Allah'u an kalktı ve, Ey Allah'ın Resulü! Allah'a yemin! Olsun biz ondan senin intikamını alırız. Eğer es kabilesindense boynunu vururuz. Hazreçli kardeşlerimizden ise, Bize sen emredersin, biz emrini aynen yerine getiririz dedi. Hazreç kabilesinin reisi olan Sat İbn-i ayağa kalktı aslında Salih bir kimseydi. Ancak Saat İbn Muaz'ın konuşmasından alınarak bile hamiyet ve gayretine kapılmıştı. Saat İbn Muaz'a dönerek sert cevabı verdi. Vallahi sen yalan söylüyorsun. Sen onu Abdullah İbn Urvey İbn Selil'i öldüremezsin. Öldürtmeye gücün de yetmez. Ensarın ileri gelenlerinden Usayd İbn Hudayr dedi Allahu amm ki bu zat da sad İbn Muaz'ın amca oğludur. Kalkarak Sa'd İbn Urbe'ye çıkıştı. Allah'a yemin olsun yalan söyleyen sensin. Onu mutlaka öldürürüz. Abdullah İbn Uday arka çıkıyorsan sen de münafıksın. Münafıklar hesabına kavga ediyorsun." derken Ensar'ın iki kabilesi Evs ve Hazrec ayağa kalkmışlar ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam da minberde iken Birbirlerine girmeye ramak kalmıştı. Resulullah aleyhissalatü vesselam sükuneti sağlayıncaya kadar gayret sarf etmiş ve inberden inmişti. Ben o günde ağladım. Ne gözümün yaşı dindi, ne de gözüme uyku girdi. Mütakip gece de hep ağladım. Ne gözümün yaşı dindi ne de bir parça olsun uykum geldi. Sabahleyin annem ve babam yanıma geldiler. Böylece ben, iki gece bir gündüz aralıksız ağlamıştım. Öyle ki artık ağlamaktan ciğerlerim parçalanacak diye düşünüyordum. Onlar yanımda oturuyorlar. Ben de ağlamaya devam ediyordum. Derken ensardan bir kadın izin istedi. Ona, gir dedim. Yanıma oturup o da benimle ağlamaya başladı. Biz, bu haldeyken Resulullah aleyhissalatü vesselam girdi. Sonra oturdu. Hakkımda söylenen şeyler söylenilden beri yanımda hiç oturmamıştı. Bu arada bir ay geçmiş ve meselenle ilgili herhangi bir vahiy gelmemişti. Resulullah ve vesselam otururken şehadet kelimesini de getirmişti. Sonra bana şunları söyledi. Ey Aişe! Senin hakkında bana şöyle şöyle sözler ulaştı. Eğer bu dedikodulardan beriyse Allah seni vahiyle tevriye edecektir. Şehayet bir günah işlediyse Allah Teala'ya tevriye et. Zira kul bir günah işler. Sonra da günahını itirafla teybe ederse, Allah Teala teybesini kabul ve affeder. Resulullah ve Vesselam'ın sözlerini tamamlayınca ızdırabının şiddetinden gözlerimin yaşı kurudu. Artık tek bir damla bile yaş hissetmiyordum. Babama, Resulullah ve Vesselam'ın sözlerine sen cevap ver dedim. Babam, vallahi Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a ne diyeceğimi bilemiyorum dedi. Anneme yönelerek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerine sen bari cevap ver dedim. Annem de, vallahi Resulullah ve Vesselam'a ne söyleyeceğimi ben de bilemiyorum dedi. Hazreti Ayşe devamla der ki, ben yaşıp henüz küçük bir kadındım. Kur'an'dan da fazla okumuyordum. Dedim ki, vallahi ben biliyorum ki halkın söyleştiği şeyleri işittiniz. Onlar ikiniz etti ve hep inandınız size. Günahsızım dedim. İnanmıyorsunuz. Yapmadığım bir şey size itiraf etten. Allah biliyor ki ben ondan beri beni tasdik edeceksiniz. Allah'a kasem olsun. Sizinle benim durumumu anlatacak en iyi örnek Hazreti Yusuf'un babası ve onun şu sözüdür. Bana güzelce sabır gerekir. Anlattıklarınıza ancak Allah'tan yardım istenir Yusuf. 18. Sonra yüzümü çevirip yatağıma sokuldum. Kasem olsun ben o zaman suçsuz olduğumu biliyordum ve Allah'ın benim suçsuzluğumu teyit edeceğine inanıyordum. Ancak, kesinlikle, Allah'ın benim hakkımda bir vahiy indireceğini, bunun kıyamete kadar okunacağını hiç aklımdan geçirmedim. Ben, kendini, Allah'ın herhangi bir şekilde tekellüm buyurarak okunacak bir vahiy konusu edilmeye değer bulmuyordum. Resulullah ve Vesselam'ın göreceği bir rüya yoluyla Allah'ın beni tebriye edeceğine ümit ediyordum. Allah'a kasen olsun. Resulullah ve Vesselam daha oturmuş olduğu yerden kalkmamış ve ev halkından kimse dışarı çıkmamıştı ki Allah. Resulüne vahiy indirdi. Resulullah ve selamı vahiy sırasında her zaman gelen halet istilya etti. Sonra da o hal dahil oldu. Resulullah ve Vesselam tebessüm içindeydiler. Konuştuğu ilk kelime bana şunu söylemek oldu. Ey Ayşe Allah'a hamd et. Zira seni tebriye buyurdu. Annem de bana kalk Resulullah ve Vesselam'a teşekkür et dedi. Ben ise vallahi hayır ona teşekkür etmeyeceğim. Sadece Allah'ıma hamd ediyorum. Benim suçsuzluğum Rabbim vahiy buyurdu dedim. Allah'ın indirdiği vahiy şöyleydi. Muhammed'in eşini o uyduranlar içinizden bir güruhtur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. O sizin için hayırlı olmuştur. O kimselerden her birine kazandığı günah karşılığı ceza vardır. İçlerinden elebaşılık yapana ise büyük azap vardır. Onu işittiğiniz zaman, erkek kadın, müminlerin, kendiliklerinden hüsnü zanda bulunduk da, bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? İşte bunlar şahit getirmedikçe, Allah katında yalancı olanlardır. Allah'ın dünya ve ahirette size lütuf ve merhameti olmasaydı, o kötü sözü yaymanızdan ötürü büyük bir azaba uğrardınız. Nur 21 sayfa tutan 10 ayeti, Cenabı ı Hakk Bey'in ilgili bu ayetleri indirince, bu Bekri Sıddiq Allahu anh Kimsah İbn-i Hüsase'ye akrabalığı ve fakirliği sebebiyle maddi yardımda bulunuyordu. Şunu söyledi. Ayşe radıyallahu anh bu iftirayı yaptıktan sonra ona artık bir daha yardım yapmayacağım. Bunun üzerine şu indi. İçinizde lütuf ve servet sahibi olanlar yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere vermemek için yemin etmesinler. Affetsinler geçsinler. Allahım sizi bağışlamasından hoşlanmaz mısınız? Allah bağışlayandır. Merhametli olandır Nur. 22. Bunun üzerine Ebu Bekris Sıdrik radıyallahu anh. Evet evet. Allah'a kasem olsun. Allah'ın beni affetmesini çok severim dedi ve yapmakta olduğu yardımı yapmaya devam etti ve ebediyen yardımı ondan kesmeyeceğim dedi. Hazreti Ayyeşe radıyallahu anh'a sözlerine devamla dedi ki Resulullah ve vesselam tahkik sırasında Zeynep bin Tucaşar'a hakkında sormuş ve, Ey Zeynep! Bu hususta ne biliyorsun? Ne gördün? demişti. O da, Ey Allah'ın Resulü! Ben kulağımı, gözümü işitmediğim, görmediğim şeyden muhafaza ederim. Ben Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum demişti. Zeynep adıyla Allahu Amha! Resulullah ki ve selamın evce iyi tahirileri arasında bazı faziletleri sebebiyle benimle boy ölçüşen birisiydi. Allah beraber din sebebiyle onu bu meselede müfteriler tarafından yer almaktan korudu. Onun kız kardeşi Hamna ise onunla mücadeleye koyuldu ve helak olan müfteriler arasında helak oldu. müfteriler arasında z peygamber aleyhissalatu ve selamın şairi Asım İbn Sabit adıyla Allahu anıya vardı. Urve der ki, Heze, Ayşe Rabiallahu Anha yanında Hasan'a kötü söz söylenmesinden hoşlanmazdı ve derdi ki, O şu beyti söyleyen kimsedir? Babam, babanın babası, ırzın, size karşı Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ın ırzına bekçidir. Mesruk İbn-i Ezi der ki, Ben Hazreti Ayşe Rabiallahu Anha'nın huzuruna girmiştim. Yanında, Hasan i̇bn Sabit Rabiallahu Anhi gördüm. Hazreti Aisha'ya şiir okuyor. Bazı beyitleri kendisiyle tezmin ediyordu. Şu okudu: Afifdir, ağırdır. İffetinden şüphe ne mümkün? Kötü düşünceden uzak olanların etleri bile onu aç bırakır. Hazreti Aisha'ya dedi ki: Sen nasıl olur da hasta'nın yanına girmesine izin verirsin? O ki hakkında Allah şöyle buyurmuştur: İçlerinden ele başılık yapana ise büyük azap vardır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şu cevabı verdi. Körlükten daha şiddetli bir azap var mı? Hazreti Ayşe sonra şunu da söyledi. O, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı müdafaa ediyordu. 717. Nur suresi. H.Z. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Benim özrümle iyili ayet indiği zaman Resulullah aleyhissalatu vesselam minbere çıktı. Günahsız olduğumu belirtti. Arkasından ilgili ayetleri okudu ve iki kadın ve bir erkeğin cezalandırılmalarını emretti. Hüküde hat cezası olan cevde değneklenmeye tabi tutuldular. 718 Nur Suresi H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Allah ilk muhacir kadınlara rahmetini bol kılsın. Kadınlar baş örtülerini yakalarının üzerine örtecek şekilde koysunlar. Nur 31 ayeti indiği zaman örtülerini kenardan yırtarak onunla yüzlerini de örttüler. 719 Nur Suresi İbn-i Abbas radıyallahu anhüma. Ey Muhammed! Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler iffetlerini korusunlar. Diye başlayıp kadınlara örtünmeyi emreden ayeti Nur 31 daha sonra gelen şu ayet nesletti ve istisna getirdi. Evlenme miydi kalmayan ihtiyarlayıp oturmuş kadınlara. Süslerini açığa vurmamak şartıyla dış esbablarını çıkarmaktan ötürü sorumluluk yoktur. Ama sakınmaları kendileri için daha hayırlı olur. Nur 60-720 Nur Suresi H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. Abdullah İbni Bey İbni Selül Cariyesine Git biraz fahişelik yap da para kazan diye emretti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için. İffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhça zorlamayın. Nur 33. ayetindeki ayeti imza buyurdu. 721 Nur Suresi, İkrime Allahu an anlatıyor. Irak hadisinden bir grup i̇bn Abbas Radıyallahu Anh'ıma dediler ki, şu ayet hakkında ne dersiniz? Ey iman edenler, ellerinizin altında olan köle ve cariyeler ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar sabah, namazından önce, öğle sıcağından soyunduğunuzda ve yatsı namazından sonra yanınıza gireceklerinde üç defa izin istesinler, bunlar sizin için açık bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında birbirinizin yanına girip çıkmakta, Siz de onlara da bir sorumluluk yoktur. Allah sizi ayetlerini böyle açıklar. Allah bilendir. Hakimdir. Nur 58. Cenab-ı Hak burada kesin de bulunduğu halde biz bunları tatbik etmiyoruz. Dediler. İbn-i Abbas Rabiallahu anhüma. Allah müminlere karşı halim ve rahimdir. Onları örtmeyi sever. İnsanlar o zaman evlerinde ne örtü ne de perde kullanmıyorlardı. Bazen hizmetçisi veya evladı veya eğitimesi. Kişi ehlinin üzerinde iken çıka gelirdi. Cenab-ı Hak bunun üzerine meskul avret vakitlerinde izin istemeyi emretti. Böylece Allahu Teala onlara ötü ve hayır getirdi. Ne var ki? Hala bu emirli ana dedin tek kişi görmedim. 722 Furkan Suresi i̇bn Abbas radıyallahu Anhüma O gün zalim kimse ellerini ısırıp keşke peygamberlerle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelene! Keşke salancayı dost edilmeseydim Ve olsun ki beni! Bana gelen Kur'an'dan o saptırdı! Şeytan insanı yalnız ve yardımcısız bırakıyor! Ders Furkan 27-30 nealindeki ayet hakkında şu açıklamayı yaptı. Ayette zikri geçen zalim Ukbe İbn Ebu Muayyattır. Zikri geçen dost Halil Ümeyye İbnu Haleftir. Dostum üveyi olduğu da söylenmiştir. Ayetin inişi bunlarla ilgilidir. Şöyle ki, Ukbe bir yemek hazırlayarak Kureyş'in eşrafını davet eder. Resulullah aleyhissalatu vesselam da onların arasındadır. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Ukbe, kelime-i tevhidi söylemedikçe, yemekten almayacağını söyledi. Ukbe bu isteği yerine getirdi. Bunun üzerine dostu olan Ümeyye İbni Halef veya Übey ona gelerek, sabiğimi oldun dedi. Ukbe, hayır. Ancak yemek yemeden evimden ayrılmasından utandım, diye cevap verdi. Übey, öyleyse, gidip onun yüzüne tükürmezsen ben de senden razı olmayacağım, dedi. Ukbe, bu talebe müsbet cevap vererek, istenen yaptı. Ceza olarak belir günü yakalanıp idam edildi. 723, Furkan Suresi, i̇bn Mesud ad Allah'u an anlatıyor. H. Z. Peygamber Aleyhissalatu ve selame, Hangi günah daha büyük diye sordum. Şu cevabı verdi. Seni yaratmış olduğu halde Allah'a ortak koşmandır. Sonra hangisi gelir dedim. Seninle beraber yiyecek korkusuyla çocuğunu öldürmendir dedi. Ben tekrar sonra ne gelir dedim. Komşunun herhalde ile zina etmen dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselamın bu sözlerine teyiden şu ne ayet nazil oldu. Onlar ki, Allah'ın yanına başka bir tanrı daha katıp tapmazlar. Allah'ın haram kılığı cana haksız yere kıymazlar. Zina etmezler. Kim bunlardan birini yaparsa cezaya çarpar. Furkan 68-724 Şuara Suresi İbn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Şu sen ilkin en yakın hısımlarını imzar et. Şuara 214 mealindeki ayet indiği zaman. Resulullah ve selam Safa Tepesi üzerine çıktı ve şöyle bağırmaya başladı. Ey beni fikir! Ey beni adil! Bunlar Kureyş kabilesine mensup boylardı. Toplandılar. Onlara şöyle hitap etti. Ben size. Şu vadide atlılar var. Sizlere saldırmak istiyor desem. Beni tasdik eder misiniz? Hep beraber şu cevabı verdiler. Evet. Tasdik ederiz. Şimdiye kadar hiç alanına rastlamadık. Hep doğru söyledin. Öyleyse dinleyin dedi. Önünüzde bekleyen şiddetli bir azabı sizi haber veriyorum. Ebu i He atılıp. Ey Muhammed! Ey koru yasıca! Bizi bunun için mi çağırdın dedi. Bunun üzerine. Ebu i Hev'in iki eli kurusun. Kendisi de kurudu. Diye başlayan Ebu i Hev suresinin oldu. 725 Şuara suresi İbn-i Abbas radıyallahu anhüma şairlere gelince onlara da sapıklar uyar şu ara 224 mealindeki ayet hakkında şunları söyledi. Cenabı Hak kendilerine sapıklar uyar diye denmettiği şairlerden iman edip de iyi amel ve harekette bulunanlar Allah'ı çok edenler ve zurna uğratıldıklarından sonra özlerini alanlar şu ara 227 istisna edildiler. 726 Neml suresi, Ebu adı Allahu an buyurdu ki, da Betul Ard, beraberinde Hazreti Musa'nın asası ve Hazreti Süleyman aleyhisselamın selamın mühürü olduğu halde çıkar. Asa ile müminlerin yüzünü cilalar. Mühürü de kafirlerin burnuna basar. Öyle ki, sofra ehli toplanınca biri diğerine yüzündeki parlaklıktan dolayı ey müminler, diğeri de öbürüne, burnundaki mühür damgası sebebiyle, Ey kafir der. Yani mümin de kafir de yüzünden tanınır. 727. Kasar suresi. Said İbni Cübel anlatıyor. İbn Abbas radıyallahu anhüma. H. Z. Musa iki müddetten hangisini ödedi? Diye sorduğumda, Bana şu cevabı verdi. O en çok. En güzel olanı ödedi tamamladı. Resulullah aleyhissalatu vesselam söyledi yapardı? 728. Kasar suresi. Ebu Hüleyra Allahu amin. Ey Muhammed sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğine hidayet verir. Kasas 56 ayeti hakkında şunu söylemiştir. Bu ayet Resulullah aleyhissalatu ve Selam'ın amcası Ebu Talib'in İslam'a girmesini ısrarla istemesi üzerine nazil oldu. 729 Kasas Suresi İbn-i Abbas Radıyallahu anh. Herhalde o Kur'an tilavetini Tevliğini ve mucibince amel etmeni senin üzerine farz kılan Allah, seni yine dönülecek yere döndürecektir. Kasas 85 mealindeki ayette ifade edilen döndürülecek yerden maksadın Mekke olduğunu söylerdi. 730 Ankebut Suresi Ümmühani Allahu anh'a anlatıyor. Erkeklere yaklaşıyor. Yol kesiyor ve toplantılarınızda fena şeyler yapmıyor musunuz? Ankebut 29 mealindeki ayette zikredilen toplantılarındaki fena şeylerden maksat nedir? Diye Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a sordum. Bana şöyle cevap verdi. Onlar orada sesli sesli yerleniyorlar. Oradan geçen kimselere de çakıl vesaire. Fırlatıp onlarla eğleniyorlardı. 731 Ankebut Suresi İbni Abbas Rabiallahu Anhüma Allah'ı zikretmek elbette en büyüktür. Ankebut, 45 mealindeki ayet hakkında şunu söyledi. Kulun Allahu u Ta'la'yı diliyle zikretmesi büyük bir ibadettir. Onu zikretmesi, herhangi bir günaha yaklaşınca ondan korkarak terk etmesi, günah işler olduğu halde diliyle zikretmesinden daha büyüktür. 732 Rum Suresi Ebu Said Allahu An anlatıyor. Belir günü Rumlar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 i̇bn Ömer Ömer Allahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Galbın anahtarı beştir dedi ve şu mealdeki ayeti okudu. O saatin kıyametin ilmi şüphesiz ki Allah'ın nezdindedir. Yağmuru o indirir. Rahimlerde olanı o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz ki Allah. Her şeyi bilendir. Her şeyden haberdardır. Lokman 34-734 Secre Suresi H.Z. Cabir-i Allah'u An Anlatıyor. H.Z. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Elif Lam Nim Tenzil ve Tebarekelle Ziv-i büyük Mülk surelerini okumadan uyumazdı. Tavus Rahimehullah Bu iki surenin fazilece Kur'an'daki diğer surelerden her birine yetmiş kat üstün olduğunu söylerdi. 735 Secre Suresi H.Z. Enes-i Allah'u An Yanları yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümit ile Rablerine dua ederler. Secde 16 mealindeki ayetin, Atame denen yatsı namazını bekleyenler hakkında indiğini söylemiştir. 736 Secde Suresi, H.Z. Enes'in bu Davud da şu şekilde gelmiştir. Müslümanlar, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam zamanında akşamla yatsı arasında nasıl namaz kılıyorlardı. Bunun üzerine yanları yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümit ile Rablerine dua ederler. Ayetin i Nazil oldu. Hasan Basri merhum. Ayet-i Kerime kıyam yani gece namazı ile ilgilidir. O kastedilmektedir demiştir. 737 Secre Suresi İbnu i Allahu amin. Biz, o en büyük azaptan önce de onlara mutlaka yakın azaptan tattıracağız. Ta ki, Ricat etsinler. Secre 21. mealindeki ayet hakkında şunu söylemiştir. Yakın azap dünya musibetleri. Rum ve batça veya duhandır. Hadis'in rağvisi. Batça mı derdi duhan mı derdi düt eden kimsenin şuur olduğunu belirtir. 738 Ahzab Suresi i̇bn Ömer Ömer Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın azadlısı olan Zeyd. İbn Haris'e sadece Zeyd, İbn Muhammed diye sesleniyorduk. Bu davranışımız onları babalarına nispet ederek çağırın. Ahzab 5. ayet ininceye kadar devam etti. 739 Ahzab suresi. Hz. Ebu Hüreyer'e de Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: Ben her Mutlaka. Dünya ve ahirette insanların en yakınlıyımdır. Dilerseniz bu hususla ilgili olan şu ayeti okuyun. O peygamber. Müminlere öz nefislerinden evladır. Zevceleri. Müminlerin analarıdır. Ahse 6. Hangi mümin defatında bir mal bırakırsa varisleri asabı ona varis olsunlar. Borçaya bakıma muhtaç birini bırakmışsa o da bana gelsin. Ben onun evlasıyım. 740. Ahzab suresi, İbn Abbas radıyallahu anhuma, Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmadı. Ahzab, dört mealindeki ayet hakkında, şunu söylerdi. Bir gün, Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selam namaz kılmak için kalkmıştı. Namazda bir hata yaptı. Cemaate onunla namaz kılan münafıklar derhal. Bakın, bunun iki kalbi var. Bunlardan biri sizinle.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 şiddetli bir sarsıntı ile sarsılmışlardı. Ahzab. 10-11 ayet hakkında. Bu, Hendek Savaşı ile ilgilidir, demiştir. 742 Ahzab Suresi H.Z. Enes Radıyallahu An anlatıyor. Biz şu ayeti amcam Enes İbn-i hakkında indi biliyorduk. Mealen. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde sadakat gösteren nice erler var. İşte onların kimi adağını ödedi. Kimi de bunu bekliyor. Onlar hiçbir surette ahidlerini değiştirmediler. Ahzab 23-743 Ahzab Suresi Ünlü Umar'a radıyallahu anh'a anlatıyor. Ey Allah'ın Mesulü! Dedim. Her şeyi erkekler için görüyorum. Hiçbir şekilde kadınların zikredildiğini görmüyorum. Bunun üzerine şu ayet indi. Mealen. Doğrusu. Erkek ve kadın Müslümanlar. Erkek ve kadın Erkek ve kadın Müminler. Boyun eğen erkekler ve kadınlar. Doğru sözlü erkekler ve kadınlar. Sabırlı erkekler ve kadınlar. Gönülden bağlanan erkekler ve kadınlar. Oruç tutan erkekler ve kadınlar. İffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar. İşte Allah bunların hepsine mağfiyet ve büyük ecir hazırlamıştır. Ahzab 35-744 Ahzab Suresi H.Z. Ayşe <gülüyor> radıyallahu anha demiştir ki, eğer Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve kendisine kendisine inanmahiiden bir şey gizleseydi, şu ayeti gizlerdi. Habibim hatırlı o zamanı ki, Allah'ın kendisine İslamla nimet verdiği ve senin de yine kendisine yutufta bulunduğun zata sen, Zevceni zelceni de tut. Allah'tan korkuyordum da Allah'ın açığa çıkarıcısı olduğu şeyi içinde gizliyor. İnsanların dedikodusundan korkuyordum. Hal bu ki Allah kendisinden korkmana daha layıktı. Şimdi madem ki Zeyt o kadından ilişiğini kesti, biz onu sana zevce yaptık. Ta oğulların kendilerinden ilişkilerini kestikleri zevcelerini almakta müminler üzerine günah olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Ahzab 37 Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam ile evlenince oğlunun herelvi evlendi dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu mealdeki ayeti indirdi. Muhammed adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir ahzab. Kırk Resulullah aleyhissalatu vesselam Zeyd küçükken evlat edilmişti. Büyük delikanlı oluncaya kadar yanında kaldı. Herkes onu Zeyd i̇bn Muhammed diye çağırıyordu. Bu sebeple Cenab-ı Hak şu mealdeki ayeti imza buyurdu. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu, Allah indinde daha doğrudur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, o halde esasen dinde kardeşleriniz olmakla beraber dostlarınızda da Ahzab. 5-745 Ahzab suresi H.Z.N.S. Allahu an anlatıyor. He ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam Zeynep adıya allahu anh hale evlenmişlerdi ki, Annem Ümmü Süleym bana, Resulullah aleyhissalatü vesselam'a bir hediyede bulunsak dedi. Ben kendisine, bir şeyler yap dedim. Bunun üzerine hurma ve yağ ve keş getirdi. Bir tencereye koyarak bunlarla yemek yaptı ve benimle gönderdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a götürdüm, yemeği bırak dedi. Sonra bana emredip, bana salancaları çağır dedi ve teker teker isimlerini söyledi. Ayrıca, kime rastlarsan çağır diye emretti. Enes der ki, emri yerine getirdim. Sonra döndüm. Ev insanlarla dolmuştu. Resulullah aleyhissalatu vesselam elini mevkur yemeğin üzerine koydu ve Allah'tan başka kimsenin bilmediği bir şeyler söyledi. Sonra cemaati onar, onar çağırdı. Herkes o yemekten yiyordu. Resulullah ve Vesselam yiyenlere, Yemeğe Allah'ın ismini zikrederek başlayın. Herkes önünden yesin dedi. Bu hal herkesin yemekten yayıp dağılmasına kadar devam etti. Sonunda çıkanlar çıktı. Bazıları da kalıp sohbete devam ettiler. Bir müddet sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da çıkıp hücrelere doğru yürüdü. Peşi sıra ben de çıktım ve... Davetliler gitti artık dedim. Resulullah aleyhissalatu ve selam evine geri döndü ve derhal vahiy alameti olan örtüyü üzerine çekti. Bu sırada ben hücredeydim. Vahiy hali geçince o aleyhissalatu ve selam şu vahiy okuyordu: Ey iman edenler, bundan sonra peygamberin evlerine yemeğe davet olunmaksızın, vaktine de bakmaksızın girmeyin. Fakat davet olunduğunuz zaman girin. Yemeği ince alın. Söz dinlemek veya sohbet etmek için de izinsiz girmeyin. Çünkü bu peygambere eza vermekte. O sizden utanmaktadır. Allah ise hakkı açıklamaktan çekinmez. Ahzab 53-746 Ahzab Suresi H.Z.U.R. -E, Hz. Aişe Rab'i Allah'u Anha'dan naklediyor. Hazreti Ayşe buyurmuştur ki Havle bintu Hakim Rab'i Allah'u Anha de sallallahu aleyhi salatu ve selamı kendisi gelip evlenme teklif edenlerdendir. Aişe radıyallahu anha devamla dedi ki: Ben kıskançlığım sevkiyle kadın kısmı bir erkeğe evlenme teklifi yapmaktan sıkılmaz mı diyerek bu şekilde Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve selam'e teklifte bulunanları kınardım. Ne zaman ki onlardan kimi dilersen mevbetinden geri bırakır, kimi de dilersen yanına alabilirsin. Nehbetinden geri bıraktıklarından, kimi istersem nezdini almakta da sana güçlük yoktur. Ahzab, 51 mealindeki ayet nazil oldu. Kendimi tutamayarak, ey Allah'ın Resulü, görüyorum ki, Rabbin seni memnun kılmada gecikmiyor dedim. 747 Ahzab Suresi, Ünlühani Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam beni istemişti. Kendisine özür beyan ettim. Özrümü kabul etti. Sonra Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin zevcelerini ve Allah'ın sana ganimet olarak nasip ettiklerinden sağ elinin malik olduğu kadınları, seninle beraber Medine'ye hicret eden amcanın kızlarını, Harun'un kızlarını, dayının kızlarını, teyzenin kızlarını, bir de eğer mümin bir kadın kendisini peygambere bağışlayıp da eğer peygamber de nikahla almak isterse onu fakat bu sonuncusunu diğer müminlere değil. Yalınız sana has olmak üzere senin için helal kıldık. Ahzab 50 Ümmühani Allahu Anh'a devamla der ki, bu ayet üzerine kendi kendime. Ben Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a helal kılınmadım. Çünkü hicret etmedim. Ben Fetih günü hürriyeti bağışlananlar da hanım dedim. 748 Ahzab suresi İbn Abbas Radiyallahu anhu bunu anlatıyor. Resulullah ve vesselam muhacir olan emin kadınlar dışında kalanlarla evlenmekten menn edildi. Ayet şöyle buyurur. Bundan sonra kadınları alman ve bunları herhangi devcelerle değiştirmen güzellik dedi hoşuna gitse de sana helal olmaz. Ta elinin malik olduğu cadiyeler müstesna. Allah her şeye niyah bağındır. Ahzab 52. Keza Allah. Mümin cadiyelerinizi. Nisa. 25. Nefsini. Peygambere bağışlayan mümin kadınlığı Ahzab 50 helal kıldı. İslam'dan başka bir dinde olanların hepsini haram kılıp sonra da şöyle buyurdu. Mealen. Kim imanı tanımayıp kafir olursa herhalde bütün yaptığı boşuna gitmiştir ve o. Ahirette en çok ziyana uğrayanlardandır maide. Beş yine ayet-i kerime şöyle buyurur. Ey peygamber! Mehirlerini verdiğin zevceleri ve Allah'ın sana ganimet olarak nasip ettiklerinden sağ elinin malik olduğu kadınları, seninle beraber Medine'ye hicret eden amcanın kızlarını, Farının kızlarını, dayının kızlarını, teyzenin kızlarını, bir de eğer mümin bir kadın kendisini peygambere bağışlayıp da eğer peygamber de nikahla almak isterse onu fakat bu sonuncusunu diğer müminlere değil. Yalnız sana has olmak üzere senin için helal kıldık. Ahzab 50 İşte bunlar dışında kalan bütün kadınlar Hazreti Peygamber'e haram edilmiştir. 749 Ahzab Suresi H.Z. Ayşe Radiyallahu Anha diyor ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam ölmezden önce bütün kadınlarla nikah kendisine helal kılındı. 750 Ahzab suresi Ebu Hübreyler Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Hz. Musa Aleyhisselam son derece haya sahibi ve sıkı örtünen birisiydi. İstihyası haya duygusunun fazlalığı sebebiyle bedeninden hiçbir yer görülmezdi. Beni İsrail'den bazıları ona eziyette bulundu. Şöyle ki, bir gün aralarında, onun bu şekilde sıkı dinmesine bedenindeki bir kusur sebep olmasın. Muhakkak ki o, ya abrastır, ya da debbeli hayasında şişme vardır veya bir başka afete maruzdur, diye dedikodu yaptılar. Cenabı Hak, Hazreti Musa'yı bu dedikodularından tevri etmek ileri. Yine bir gün Hazreti Musa aleyhisselam bir tenhada, Elbiselerini bir taş üzerine bırakıp tek başına suya girmiş yıkanıyordu. Yıkanması tamam olunca, giyinmek üzere çamaşırlarına doğru yürüdü. Tam bu sırada, üzerinde giyecekler olduğu halde taş yuvarlanmaya başladı. Hz. Musa aleyhisselam deneyini eline alıp taşı yakalamaya çalıştı. Bu sırada elbisen ey kaya, elbisen ey kaya diye de bağırıyordu. Taşın peşinden koşarken beni İsrail'den bir cemaatın yanına kadar vardı. Hazreti Musa'yı çıplak vaziyette gördüler. Yaratırışca herkesten güzel ve kusursuz bir kodulardan beri idi. Kaya durdu. Hazreti Musa aleyhi se selam çamaşırını alıp giydi. Sopasıyla taşa vurmaya başladı. Ebu Hüreyre der ki Allah'a kasem olsun. O taşta sopa darbeleri sebebiyle üç veya dört tane beridi var. Şu ayet bu hadiseye işaret etmektedir. Ey iman edenler! Siz de bu sayı izitenler gibi olmayın. Nihayet Allah onu dedikleri şeyden temizle çıkardı. O, Allah indinde yüzü itibarlı bir zat idi. Ahzab 69-751 Ferve Suresi, Ferve İbn-i Müseyrk radıyallahu anh anlatıyor. He, Z, Peygamber Aleyhissalatu ve selame bir gün. Ey Allah'ın Resulü! Kavminden yüz çevirenlere karşı, İslam benimseyenlerle bir olup mücadele edeyim mi diye sordum. Onlarla savaşma hususunda bana izin verdi ve beni emir tayin etti. Ben Medine'den ayrılınca, bu tayfine yaptı, diye benden sormuş. Kendisine, gittiğim söylenince hemen peşimden birisini göndererek, beni geri çağırdı ve şu talimatı verdi, kavmini İslam'a davet et. Onlardan İslam gelenlerin Müslümanlığını kabul et. Kabul etmeyenler için savaşmakta acele etme. Ben sana yeni bir emir gönderinceye kadar bekle. Der ki, Seve hakkındaki ayetler nazil olmuştu. Bir adam sordu, ey Allah'ın Resulü, Seve dene. Bir yer veya bir kadın mıdır ne bir yer? Ne de bir kadın değildir. Bilakis bir erkektir. On çocuklu bir Arap. Bu çocuklardan altısı Yemen Cihet'e gidip yerleşti. Dördü de Şam Cihet'e gidip yerleşti. Şam tarafına gidenler Lahm, Cüzam, Gazan da Amile kabilelerini ortaya çıkardılar. Yemen tarafına giderler ise Ezd, Esarion, Huner, Kinde, Müsiliçe en mar halkını meydana getirdiler. Bir adam en ne diye sordu en dedi. Hasan ve Becil'e kabilelerinin mensup olduğu cemaattir. 752. Sere Suresi, H.Z. Ebu Hüreyre Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam buyurdu ki, Allahu Teala hazretleri semada bir işin yapılmasına hükmetti mi? Rabbi-i Teala'nın sözüne ihtiramla. aleyhi aleyhimselam korku ile kanatlarını birbirine vururlar. Rabdalanın işitilen sözü düz bir kaya üzerinde hareket eden zincirin sesi gibidir. Meleklerin kalplerinden korku açılınca İbrahim ve Mikail gibi mukarer meleklere Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da Allah-u Allah'la hazretleri hakkı söylemiştir. Zaten o yüce ve uludur derler. Onun sözünü kulak kabartan şeytanlar gizlice işitir. Kulak hırsızı şeytanlar yerden göğe kadar birbirinin Üstünde zincirleme dizilmiş ve kulak hırsızlığına hazırlanmış bulunur. Süfyan İbni Uyey'ne eliyle tarif etti. Parmaklarını önce üst üste dizdi. Sonra açılan üstteki, ilahi işitir ve alttakine verir. O da kendi altındakine verir. Böylece gele gele sihirbaz ve kahinerin diline kadar ulaşır. Bazen kelimeyi aşağıdakine vermeden önce bir şahap, şeytana ulaşır. Bazen şahat kendisine isabet etmezden önce kelimeyi aşağısındakine vermiş olur. Sihirbaz ve kahimler kendilerine bu şekilde ulaşan hırsızlama habere yüz kadar da kendileri ilave ederek yalanlar düzeler. emir ilahi yeryüzünde tahakkuk edince halk kendi arasında. Bu işin olacağı bize daha önce falan falan günlerde haber verilmemiş miydi derler? Böylece, semada kulak hırsız bir ığ yoluyla işitilmiş olan haber, Böylece tasdik edilir. 753. Sebe Suresi İnnü Mesubel'de Allah'u an anlatıyor. Allahu Zülcelal Hazretleri vahiy suretiyle konuştuğu zaman sema ehli bir ses işitir ki bu demir bir zincirin düz bir kaya üzerinde hareket etmesiyle çıkan çıngırak sesine benzer. Sema ehli bu sesi duyunca korku ve haşiyetten bayılırlar. Cibril Aleyhisselam kendilerine gelinceye kadar bu halde devam ederler. O gelince korku Kalplerinden açılır. Hemen Ey Cevrib. Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. O hakkı söyledi der. Sema ehli hep bir ağızdan. Elhak. Elhak diye söyleşirler. 754 Fatır suresi Ebu Saideye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam sonra biz Oktab'ı kullarımızdan beğenip seçtiklerimize miras bıraktık. İşte Onlardan kimin nefsine zulmedendir. Onların bazıları mutelidir. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayrat ve hasenat yarışlarında önce o yukarı kazanandır. Fatır. 32 ayeti hakkında şunu söyledi. Bunların hepsi aynı makamdadır. Hepsi de cennettedir. 755. Fatır Suresi. İbn Abbas Rabiallahu Anhüma. Onlar orada şöyle bağırışırlar. Rabbimiz. Bizi çıkar. Yapmış olduğumuzdan bambaşka iyi amel ve hareketlerde bulunacağız size iyice düşünecek kimsenin düşünebileceği öğüt kabul edilebileceği kadar ömür vermedik mi Sizi azab ile korkutan da gelmişti Şimdi tadın o azalı artık zalimler için hiçbir yardımcı yoktur Fatır 37 ayetinde geçen korkutan da gelmişti ibaresinde kastedilen şeyi Kuran'la gelmiş olan Muhammed Aleyhissalatu ve Selam olduğunu söyledi 756. Ya-S-N suresi, hz z n s radıyallahu an anlatıyor. H-Z peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Kim bu sureyi okursa, Cenab-ı Hakk, bu okuması sebebiyle kendisine, Kur'an-ı mi Yasin hariç 10 kere okumuş cevabını verir. 757. Ya-S-N suresi, Ebu bu sayı değil kuran Allahu an anlatıyor. Beni seleme Medine'nin uzakça bir kenarında mersüm idi. Mescid İnebeyevinin yakınlarına taşınmak istediler. Bunun üzerine şu mealdeki ayet indi. Şüphesiz ölüleri dirilten işlediklerini ve eserlerini yazan bizi her şeyi apaçık bir kitapta saymışızdır. Yasin 11. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ayak izlerini cevap olarak yazılıyor dedi yerlerinde kaldılar. 758. Ya S suresi. İbn Abbas Rabbi Allahu anhuma anlatıyor. Antakya şehrinde fravunlardan bir fravun vardı. Allahu Teala Hazretleri oradaki halkına elçiler gönderdi. Bunlar üç kişiydiler. İkisi önce geldi. Bunları yalanladılar. Allah bunları bir üçüncüyle taklit etti. Elçiler. Onları Hakk'a çağırıp. Emredilen şeyleri açıklayıp dinlerinin batıl olduğunu söyledikleri vakit peygamberlere biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız. Bizden size muhakkak acıklı bir işkence de dokunur dediler. Peygamberler de sizin uğursuzluğunuz musibetleriniz dediler. Kendi beraberiniz edir. Size nasihat edilirse mi? hayır. Siz haddi aşıp taşanlar bir ruhsunuz. Yasin 18-19-759 Yaşe Ne suresi İbn-i Abbas radıyallahu anhüma O şehrin en uç kenarından koşarak bir adam geldi. Ey kamim! dedi. Uyun o gönderilmiş olanlara. Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o kimselere. Onlar hidayete ermiş zatlardır. Ben beni yaratanın neden kulluk etmeyecekmişim. Siz hepiniz ancak ona döndürülüp götürüleceksiniz. Ben ondan başka tanrılar edinir miyim? Eğer o çok esir Allah, bana bir zarar yapmak isterse onların iddia ettiğiniz şefaati bana hiçbir faide vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. Şüphesiz ben o takdirde mutlak apaçık bir sapıklık içindeydim demektir. Gerçek. Ben Rabbinize iman ettim. İşte bunu benden duyun. Ona. ''Gir cennete!'' denildi. O da, ''Ne olurdu?'' dedi. ''Kavmim bilselerdi, Rabbimin beni bağışladığını, beni cennetle ikram edilenlerden kıldığını yazsın.'' 20-27 mealindeki ayetler hakkında şu açıklamada bulundu. Bu, zat hayatında da, ölümünde de kavmine hatta bulundu. 760, ya ne suresi, Ebu Zevda Allahu an anlatıyor. Ben Resulullah aleyhissalatu Vesselam ile birlikte mescidde O sırada güneş batıyordu. Bana, ey Ebu Zehr, biliyor musun güneş nereye gidiyor diye sordu. Allah ve Resulü, daha iyi bilir dedim. Arşın altında secre etmeye gidiyor. Secre için önce izin ister. Kendisine izin verilir. Secre ettiği halde kendisinden bunun kabul edilmeyeceği zaman yakındır. O zaman izin ister fakat verilmez. Kendisine, Geldiğin yere dön ve yerden dolu denir. İşte bunu şu ayet ifade etmektedir. Güneşle ilahi bir ayettir ki müstekârlığına duracağı zamana kadar ceyran etmektedir. Yasin 38 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilave etti. Bu durma hadisesi ne zamandır? Bilir misin? Bu, kişiye imanın fayda vermeyeceği, Artık inançsız hale geldiği zamandır. 761 Saffat Suresi Semre İbn-i cünneb -e Allah'u An Nuh'un zürriyetini yeryüzünde devamlı kalanların ta kendileri kıldık. Saffat 77 mealindeki ayetle ilgili şu açıklamayı rivayet etti. Bunlar ham. Tam Erüm'ün atası yafesttir 762 Saffat Suresi İbnu Abbas ve İbnu Mesud-i -e Allah'u An'la rivayet edildiğine göre Bunlar İlyas'ın İdris aleyhisselam olduğunu söylüyorlardı. İbnu i Mesud radıyallahu an ayeti şeklinde okumuştur. Saffat 130-763 Saffat suresi ubey İbnu İbn-i Kabadiyallahu an anlatıyor. H. Z. Peygamber ve selam'e şu ayetten sordum. Onu Yunus'u yüz bin veya daha çok kişiye peygamber gönderdik. Saffat 147 Bana onlar yirmi bin fazla diye cevap verdi. 764 Saffat suresi i̇bn Abbas radıyallahu anhüma. Bizi o saf saf dizilenler. Mutlak biz. Saffat 165 mealindeki ayetle ilgili olarak demiştir ki. Melaike. Rablerinin yanında. Tesbih ederken saf saf olurlar. 765 Saffat suresi i̇bn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Ebu Talip hastalanınca Kureyşler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına geldiler. Ebu Talip'in yanında bir kişilik yer vardı. Ebu Cehil oraya Resulullah ve Vesselam'ın oturmasını önlemek için hemen kalktı. Kureyşliler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı Ebu Talip'e şikayet ettiler. Ebu Talip, ey kardeşimin oğlu! Kavminden! Ne istiyorsun dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendilerinden bir kelime istiyorum. Eğer söylerlerse, bütün Araplar o kelime sayesinde kendilerini uyacak, bütün acan o kelime sayesinde cizye ödeyecek dedi. Ebu talih atılarak, yani tek bir kelime mi diye sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet amcacığım tek bir kelime. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur diyecekler. Tek Allah mı? Biz son dinde bunu işitmedik. Bu bir uydumadır dediler. Bunun üzerine şu ayetler indi. Saat. O şanlı. Şerefli Kur'an'a yemin ederim ki. Gerçek. İnkar edenlerin iddia ettikleri gibi değildir. Bilakis onların dışı boş bir onur. İçi ise tam bir tefrika içindedir. Biz kendilerinden evvel nice ümmetleri helak ettik. O zaman ne kopardılar. Halbuki o vakit. Azabtalı kaçıp kurtulma vakti değildi. O kafirler içlerinden kendilerinin başına çökecek tehlikeleri bildiren bir peygamber geldiğine şaştılar. Bu, dediler, bir büyücü, bir yalancıdır. O bütün tanrıları bir tek tanrım yapmış. Bu cidden acayip bir şey. Onların ele başlarından bir güruh birbirine. Yürüyün, mağburlarınıza ibadette sebat edin. Şüphesiz ki. Arzu edilecek olan budur diyerek kalkıp gitmişti. Biz bunu diğerinde işitmedik. Bu, uydumadan başka bir şey değildir. O Kur'an aranızdan ona indirilmiş. Dedi. Saat 1.8.766 Zümer Suresi Abdullah İbni Ze Zübeyir Rabiallahu Anhüme babasından naklediyor. Sonra ey insanlar! Hiç şüphesiz! Hepiniz Rabbinizin huzurunda muhakemeye duruşacaksınız. Zümer 31 ayetin azil olduğu zaman, ey Allah'ın resulü, dedin. Dünyada iken mahkemah huzurundaki duruşmamız kafi gelmeyecek. Aynı duruşmayı ahirette bir kere daha mı yapacağız? Evet, dedi. Ben Zümer öyleyse, dedin. İşte birçok sene 767. Zümer suresi. İbn Abbas radıyallahu Allahu anlatıyor. Bir kavim cinayete bulaştı ve çokça adam öldürdü. Zinaya bulaştı ve bunda ileri gitti. Şirke düşerek tevhidi ihlal etti ve bunda ileri gitti. Sonunda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a müracaat ederek, Ey Muhammed! Bizi davet ettiğin şeyler gerçekten güzel. Ancak, önceden işlediğimiz günahların bir kefareti var mı? Biz önce bundan haber versen dediler. Bunun üzerine şu ayet indi. Onlar ki Allah'ın yanına başka bir tanrı daha.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 68-70 i̇bn Abbas şu açıklamayı yaptı. Allah çirklerini imana, zinalarını ihsan ve muhsanlık namusluluk çevirir demektir. Şu ayette bu mesele üzerine indi. De ki, ey kendilerinin aleyhinde günahta haddi aşanlar, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları affeder. Şüphesiz ki O, çok affedicidir, çok esir yezidir. zümer. 53-768 Zümer Suresi, Esma bintu Yezid radıyallahu anh'a anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı işittim. Şu ayeti okuyordu. De ki, ey kendilerinin aleyhinde günahta haddi aşanlar, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları affeder. Zümer 53 de Resulullah Aleyhissalatu ve selam ayetin sonuna yani kim ne işlemiş olursa olsun aldırmadan lafzını ekledi. 769 Zümer suresi İbn Mesud an anlatıyor. Cebrail Aleyhisselam Resulullah ve Resulullah Aleyhissalatu ve gelerek, ey Muhammed Allah semayı bir parmak üzerine, arzları bir parmak üzerine, dağları bir parmak üzerine, nehirleri bir parmak üzerine diğer mahsufkatı bir parmak üzerine koydu sonra şöyle buyurdu Ben kainatın yükünü merik kelim Resulullah ve selam güldü ve Allah'ı hak ve layık olduğu belki ile takdir etmediler halbuki kıyamet günü arz toptan ancak onun bir kabzasıdır gökler de onun sağ eliyle toplanıp dürülmüşlerdi zümer 67 mealiindeki ayeti okudu 770 zümer suresi İbn Ömer de bi Allahu anıma anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Allahu Zülcelal Hazretleri semavatı kıyamet günüdürer. Sonra onları sağ eliyle alır. Sonra der ki: Ben Melikim, Cebbarlar nerede? Büyüklük taslayanlar, mütekembirler nerede? Sonra sol eliyle arzı dürer. Sonra ben Melikim. Cebbarlar, nerede neredeler? 771 Ha M M Yemin Suresi Ebubüleyre'ye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Her kim akşam olunca El-Mümin Suresi'ni baştan 3. dahil ayetine kadar ve Ayetel Kürsi'yi okuyacak olursa bu iki Kur'an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler. 772 H.M.M. E Nîmin Suresi, Ala i̇bn Ziyad'ın anlattığına göre, cehennemi zikrederken bir adam kendisine, niye milleti ümitsizliğe sevk ediyorsun diye müdahale etti. O da, Allahu Teala. Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir Zümer. 53. Ve aşırı gidenlerin ateşlikler olduklarında şüphe yoktur mümin 43 buyurmuş olunca, ben ümitsizliğe düşürebilirim. Ne var ki? Siz, kötü amellerinize rağmen cennetle müjdelenmekten hoşlanıyorsunuz. Halbuki Allah, Muhammed aleyhissalatu ve selami itaat edenler için cennetle müjdelemek, isyan edenler için de cehennemle korkutmak üzere gönderdi, dedi. 773. Fusüle suresi, İbn-i Mesud Allahu anh anlatıyor. Kabe'nin yanında ikisi sakifli, biri de Kureyşli veya ikisi Kureyşli biri sakifli üç kişi bir araya geldi. Bunlar göbek dağları fazla, anlayışları kıt kimselerdi. Birisi, ne konuştuğumuz Allah işitiyor mudur? Ne dersiniz? diye bir laf attı. Bir diğeri, sesli konuşursak işitir, gizli konuşursak de olmalı dedi. Pesli konuşmamızı işitiyorsa, gizli konuşmamızı da işitiyordur dedi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Siz, ne kulaklarınız, ne gözleriniz, ne de derileriniz, kendi aleyhinize şahitlik eder diye düşünüp sakınmadınız. Bilakis Allah yapmakta oduklarınızın bir bilmez sandınız. Rabbinize karşı beslediğiniz şu zannınız yok mu işte sizi o helak etti. Bu yüzden hüsrana düşenlerden oldunuz. Fusilet 22-23-774 Fusilet Uresi H.Z.N.S. Allahu anh anlatıyor. Resulullah ve selam. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra doğru yolda gidenler var ya onların üzerine korkmayın tasalanmayın. Vaad olunduğunuz yemekle sevinin diye diye melekler inecektir. Fusilet 30 mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu. İnsanlar bunu hep söylediler. Ancak sonradan ekselisi küfre düştü. Kim bu söz üzere ölürse o kimse intikameti doğru olanlardandır. 775 Fusile Turesi İbn Abbas radıyallahu anhime Ne her iyilik, ne de her kötülük bir olmaz. Sen kötülüğün en güzel yol ne ise onunla öne. O zaman görürsün ki senin arasında düşmanlık bulunan kimselerle Sanki yakında olsun olmuştur. Bu en güzel hasilete. Sabredenlerden başkası kavuşturulmaz. Buna büyük bir hisseye malik olandan gayrisi eriştirilmez. Fusilet 34-35 ayetiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı. Ayette kastedilen en iyi yol ki anındaki sabır. Kötülüğe maruz kalındığı andaki aftır. İnsanlar bunları yaptıkları takdirde. Allah onları korur. Düşmanları da kendilerine eğilir. Sanki samimi dost olur. 776 Hamim Aysin Kaf Suresi İbni Abbas radıyallahu Allah'u anlattığına göre kendisine Ey Muhammed de ki ben sizden tebliğ hizmetine bu kabil yakınlara sevgiden başka bir ücret istemem Hamim Aysin Kaf Şura 23 ayetinde geçen yakınlar hususunda soruldu. Said İbni Cüber atılarak Al-i Muhammed'in yakınları diye cevap verdi. İbn-i Abbas radıyallahu anhüma, acele ettin. Kureyş'in her koluna mutlaka Resulullah aleyhissalatu vesselamın bir akrabalığı var. Ondan maksat sizin, aramızdaki akrabalığın hakkını vermenizi dilerim demesidir. Fer, 777, Zohruf Suresi, İbn-i Abbas radıyallahu anhüma, Eğer bütün insanlar küfre imlenecek bir tek ümmet haline gelmeyecek olsalardı o çok esirgeyen Allah'a küfrelen kimselerin evlerinin tavanlarını, üstünden çıkacakları merdivenleri, odalarının kapılarını, üzerine yaslanacakları tahtları hep gümüşten yapardık. Zuhruf 33, 34-7 hakkında şu açıklamayı yaptı. Yani insanların tamamını küf farkılmayacak olsam, küf farın evlerine gümüşten tavan, gümüşten merdiven, gümüşten tahtlar yapardım. 778. Hamimduhan suresi, ebu Hureer adı Allahu an anlatıyor. De aleyhi Salatu ve Selam buyurdular ki Kim geceleyin Duham suresini okursa 70 bin melek kendisine istiğfar ettiği halde sabaha erer 779 Hamim Duham suresi Ebu ve Radıy Allahu'inin bir diğer ribariyetinde şöyle denir Hamim Ham suresini cuma gecesinde kim okursa mağfirete mazhar olur 780 Hamim Duham suresi Mesru ahimhullah anlatıyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın yanında oturuyorduk. O da aramızda yatmış vaziyetteydi. Kendisine bir adam geldi ve, Ey bu Abdirrahman! Bir kıstacıkinde kapıların yanında, Duhan mücizesi, Gelerek kafirlerine fıstılarını alıp götüreceğini, Müminlerin ondan nezle şeklinde çok hafif müteessir olarak geçiştireceğini anlatıyor dedi. Bunun üzerine i̇bn Mesud Mesud Allahu anh kızarak oturdu ve şunları söyledi. Ey insanlar Allah'tan korkun. İçinizden bir şeyler bilenler bildiklerini söylesin. Bilmeyenler de Allahu alem Allah bilir desin. Zira birinizin bilmediği bir şey için Allah bilir denmesi en büyük ilimdir. Zira Allahu Teala Resul-i Ekrem ve vesselam için şöyle buyurmuştur: Ben bu hizmetim için sizden bir ücret istemiyorum. Kendiliğinden bir şey teklif edenlerden de değilim." de saat 86 Şüphesiz Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam insanlarda bir gerileme gördüğü zaman Rabbim Hazreti Yusuf'un 7 senesi gibi 7 kıtlık senesi ver diye bedduada bulunmuştu. Bu beddua üzerine mekkeli müşrikleri öyle bir kıtlık yakalamıştı ki her şeyi silip süpürmüş. Açlıktan meşelerin derilerini bile yemek zorunda kalmışlardı. Onlardan biri semaya bakınca duman gibi bir şeyler görün olmuştu. Bu durum karşısında, Mekkelilerin ideli olan Ebu Süfyan Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'a müracaat ederek, Ey Muhammed! Sen Allah'a taat ve yakınlarına yardım emrederek geldin. Kavmin felak oldu. Onlar için Allah'a dua et, dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. Görün! insanları gürüyecek ve gözle görülecek bir duman çıkaracağı gün Bu can yarkan bir azaptır. İnsanlar, Rabbimiz bu azabı bizden kaldır. Doğrusu artık biz inananları derler. Nerede onlarda öğüt almak? Kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti ve ondan yüz çevirmişler. Belletilmiş bir deli demişlerdi. Biz sizden azabı az süre için kaldıracağız. Siz yine de eski inkarcılığınıza döneceksiniz Duhan. 10-15 Abdullah İbn-i Mesul şöyle dedi. Haklarında. Onları çarptıkça çarpacağımız gün intikamımızı mutlaka alırız. Duhan 16 buyurulanlardan hiç ahiret azabı kaldırılır mı? Ayette geçen batşa çarptıkça çarpma. Belir savaşıdır. 781 Hamim Duhan Suresi. H.Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Bir mümin için mutlaka semadan iki kapı vardır. Birinden ameli yükselir. Diğerinden de rızk iner. Bu mümin ölünce her iki kapıda ağlarlar. Şu ayet bu duruma işaret eder. Ne gök ne yer. Onların üzerine ağlamadı. Duhan 29-782 Hamim Duhan Suresi Ebu Said Radiyallahu An Doğrusu günahkarların yiyeceği zakküm acıdır. Karınlarında suyun kaynaması gibi kaynayan eğrimiş maden gibidir Duhan. 43-46 ayetinde geçen mühü erimiş maden tabiri hakkında şu açıklamayı yaptı. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, Bu mühü sıvı yağın dibine çöken tortu gibidir. Adamın gözüne yaklaştırılınca, yüzünün derisiler hal içine düşer. 783 Ahkâf Suresi, Yusuf İbn Mahik radıyallahu anh anlatıyor. H. Muaviye radıyallahu anh Mervan'ı icazat vali tayin etmişti. Bu valiliği sırasında hut okudu ve hut ve de Ezzit İbn-i Muaviye'nin ismini zikretmeye başladı. Maksadı, babası H. Z. Muaviye'den sonra ona bir at etmekti. Abdurrahman İbn-i Evi, Bekl. ona bir şeyler söyledi. Bu söyle kızan Mervan, yakalayın şunu emretti. Abdurrahman hemen kaçıp Hazreti Ayşe an Han'in odasına girdi. Böylece onu yakalayamadılar. Bunun üzerine Mervan şunu söyledi. Bu var ya. Hakkında şu ayet inen kimsedir. Mealen, ana ve babasına. Öf size. Benden evvel nice nice nesiller gelip geçtiği halde beni tekrar diriltip kabrinden çıkarılacağı mı tehdit ediyorsunuz? Diyen adam yok mu anası? Babası Allah'a yalvarırlar. Ona. Yazık sana. iman et. Allah'ın adi hiç şüphesiz hak'tır derler. O ise, bu dediğiniz evvelkilerin masallarından başkası değildir der. Ahkaf, 17 Hazreti Âişe Rab'iyallahu Anh'a perde gerisinden Mervan'a şu cevabı verdi. Cenabı Hak, Hakk, kuran Kerim'de bizimle ilgili olarak, münafırtların iftirasından verayetimi haber veren Mül Suresindeki ayetlerden başka hiçbir şey imza duyurmamıştır. 784 Ahkaf Suresi, al anlatıyor. İbn-i Mesud Allahu Anh'a dedim ki, Sizden kimse, cin gecesinde Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselame refakat etti mi? Hayır, dedi. Bizden kimse ona refakat etmedi. Ancak bir geri onunla Aleyhisselatu Vesselam beraberdik. Bir ara onu kaybettik. Kendisini vadilerde ve dağ yollarında aradık. Bulamayınca, Yoksa uçurulmuş veya kaçırılmış olmasın, dedik. Böylece, Geçirilmesi mümkün en kötü bir gece geçirdik. Sabah olunca, bir de baktık ki Hira tarafından geliyor. Ey Allah'ın Resulü! Biz seni kaybettik. Çok aradık ve bulamadık. Bu sebeple geçirilmesi mümkün en fena bir gece geçirdik. Dedik, bana cinlerin davetçisi geldi. Beraber gittik. Onlara Kur'an ırk edini okudum buyurdular. Sonra bizi götürerek cinlerin izlerini Ateşlerinin kalıntılarını bize gösterdi. Cinler kendisine yiyeceklerini sormuşlar. O da, elinize geçen, üzerine Allah'ın ismi zikredilmiş her kemik, olabildiği kadar bol etli olarak sizindir. Her deve ve at mayısı da hayvanlarınızın yemidir buyurmuşlar. Sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam bize şu tembihte bulundu. Sakın bu iki şeyle kemik ve kuru hayvan mayısı abdest bozduktan sonra istinca etmeyir. Çünkü onlar yinli olan din kardeşlerinizin yiyecekleridir. 785. Tetik Suresi. Hz Z N Allahu an anlatıyor. Ey Muhammed, doğrusu biz sana apaçık bir zafer sağlamışızdır. Allah böylece senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar. Seni doğru yola eriştirirsek, 1-2 ayetlere Hudebiye dönüşü, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selame nazil oldu. Ayette geçen apaçık zafer Fethi Mübin Hübebiye zaferidir. Ayet inince, Ey Allah'ın Resulü! Ne mutlu! Kutlu olsun! Saadetli olsun! Allah Teala Hazretleri senin için ne yapacağını sana açıkladı. Acaba bize ne yapacak dediler. Bunun üzerine şu ayet indi. İman eden erkek ve kadınları içinde ebedi kalacakları içlerinde ırmaklar akan cennetlere koyar. Onların kötülüklerini örter. Allah katında büyük kurtuluş işte budur. Fetih 5 786 Fetih suresi. Hz. Enes radyallahu an anlatıyor. Sabah namazı sırasında tenimde dağımdan 80 kişi Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın üzerine geldiler. Niyetleri onu öldürmekti. Yakalandılar. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam onları serbest bıraktı. Bunun üzerine şu ayet indi: Nealen, sizi onlara üstün kıldıktan sonra, Mekke bölgesinde, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan geri tutan, savaşı ömeyen odur. Fetih 24 787 Fetih suresi. Üvey ibnu Kafadiyallahu am Allah. Peygamberine ve inananlara huzur indirdi. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı. 26 ayetinde geçen takva sözünden La ilahe illallahın kastedildiğini Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan işittiğini söylemiştir. 788 Huzurat Suresi Abdullah İbn-i Zübeyir adıyallahu anlatıyor. Beni temim kabilesinden binetli bir grup Hazreti Peygamber Aleyhissallatu ve Selam'in yanına geldiler. Hazreti Abu Bekir, Kaka ibn Ma Bedradiyyallahu anhumayi bunlara emir tayin etmesini, Hazreti Ömer adiyallahu anhte Akra ibnul Habisi emir tayin etmesini Hazreti Peygamber Aleyhissallatu ve Selam'e söylediler. Hazreti Abu Bekir, Hazreti Ömer'e çıkıştı ve "Sen bana muhalefet etmek istiyorsun" dedi. Hazreti Ömer, "Allah'u an asla sana muhalefet etmeyi düşünmedim." dedi. Aralarında ithamlaşma oldu ve sesleri yükseldi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Meâlâ: "Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda sözde ve işe öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Çünkü Allah hakkıyla işiten, her şeyi bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden yüksek çıkarmayın." Ona, sözle birbirinize bağırdığınız gibi bağırmayın ki siz farkına ana analeriniz boşa gidebilir Hücurat. 1-2-789 Hücurat suresi, ber adıya Allah'u an, Hücrelerin arkasından sana inleyenler, halde eksedisi aklı ermeyenlerdir. Hücurat, 4 mealindeki ayetle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı. Bir adam kalkıp, Ya Resulallah, ''Benim övmem bir müceltme ermemde alçaltmadır.'' dedi. ''Resulullah aleyhisselatu vesselam, böyle yapmak Allah'a aittir.'' cevabını verdi. 790 Hücurat Suresi, Ebu Nadr'a Rabi'ye Allah'u An anlatıyor. Ebu Said el-Hudri Rabi'ye Allah'u An, ''Bilin ki, içinizde Allah'ın peygamberi bulunmaktadır. Eğer o, birçok işlerde size uymuş olsaydı şüphesiz kötü duruma düşerdiniz.'' Ama Allah size imanı sevdirmiş. Onu gönüllerinize güzel göstermiş. Küfrü, fıska ve isyanı da size iğrenç göstermiştir. Huzurat 7-8 mealindeki ayeti okudu ve şöyle. Söyledi. İşte bu kendisine olunan peygamberinizdir aleyhissalatu vesselam. Peygamberin uyması melhuz olan kimseler de ayette size uymuş olsaydı diye zikredilenler sizlerin en hayırlı imamlarınız olan ashabdır. Dünkü durum öyle olunca bugün haliniz nedir 791 hucuat suresi ve bu cevrere İbmutda hak ya Allah'u an anlatıyor bir ayet biz beni sevmeyi hakkında nail oldu Şöyle ki Hz peygamber aleyhisalatu ve Selam bize geldiği vakit herkesin mutlaka iki veya üç adı vardı Resulullah aleyhisalatu ve re Selam bu adlarından biriyle Ey falan diye bir kimseyi çağırınca kendisine Ey Allah'ın Resulü! O, bu isimle çağrılınca kızar diye ikaz ediyorlardı. İşte bu durum üzerine şu ayet indi. Ey iman edenler! Bir kavim diğer bir kavm ile alay etmesin. Olur ki alay edilenler Allah indinde kendilerinden yani alay edenlerden daha hayırlıdır. Kadınlar da kadınları eğlenceye almasın. Olur ki onlar eğlenceye alınanlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü adlıdır. Kim Allah'ın yasak ettiği şeylerden teyve etmezse, onlar zalimlerin ta kendileridir. Huzurat 11-792 Huzurat Suresi i̇bn Abbas radıyallahu Anhüma Ey insanlar! Doğrusu biz, sizleri bir erkekle bir kadından yarattık. Sizi milletlerde kabileler haline koyduk ki, birbirinizi kolayca tanıyasınız. Huzurat. 13 ayetinde geçen şu bu büyük kabileler, kabaili de kabilenin alt bölümü olan boylar olarak açıklamıştır. 793. Kaf Suresi, İbn Abbas radıyallahu anhüma. Gecenin bir yüzünde ve secdelerin arkalarında da onu tesbih etme halindeki ayette geçen secdelerin arkalarında tabiriyle ilgili olarak. Cenab-ı Hakk. Tesbihi, bütün namazların ardından yapmayı emretmektedir, demiştir. 794 Zariyat Suresi H.Z. Enes Allahu An Onlar gecenin ancak az bir kısmında uyurlardı. Zariyat, 17 mealindeki ayet hakkında şu açıklamayı yaptı. Onlar akşamla yatsı arasında namaz kılarlardı. Bir rivayette şu ziyade var. Böylece yanları yataklarından uzaklaşır. Sece 16-795 tur Suresi, Ebu Hüleyre Radıyallahu Anh'ın, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan naklettiğine göre, Resulullah Beytul Mamur'a her gün yetmiş bin melaikenin girdiğini görmüştür. 796, Türk Suresi, İbni Abbas Radıyallahu Anh'ın rivayetine göre, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra dahi tesbih ettir. 49 ayetinde geçen yıldızların batışından sonra kılınacak namazın idbaret sucudu, sabahın farzından önce kılınan iki rekat, Kaf suresinde geçen idbaret sucudu ile de akşamın farzından sonra kılınan iki rekat olduğunu söylemiştir. 797. Necmi suresi. İbn-i Mesud Zadiyallahu anh. Necmi suresinde geçen. 2 ay kadar. daha yakın oldu. Keza. Onun gördüğünü kalbim yalan çıkarmadı. Keza. And olsun ki o Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını görmüştür. Necim, 9, 11, 18 ayetlerinde Hazreti Peygamber Aleyhissallatu Vesselam'in Cevril Aleyhisselami 600 kanadıyla gördüğüne işaret bulunduğunu söylemiştir. 798. Necim suresi Müslim merhum bir rivayetinde Desturullah Aleyhissallatu Vesselam Cebrail'i Asli suresinde gördü demiştir. 799 Necmi Suresi, Tirmizi'nin İbn-i Abbas radıyallahu anhümatan kaydettiği bir rivayette, i̇bn Abbas, Muhammed Rabbini gördü der. İklime kendisine, Allah, Kur'an-ı Kerim'de ne gözler onu idrak edemez, enam, 103 demiyor mu diye sorunca, anma da yaptın, bu görme işi, Cenab-ı Hak kendi nuru ile tecelli ettiği zaman bunu göremez demektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise Rabbini iki sefer görmüştür. Açıklamasını yapar. 800 Necmi Suresi Şavi anlatıyor. i̇bn Abbas Radıyallahu Anhüma, Arafat'ta kable karşılaştı. Kaba bir şeyle sordu. Bunun üzerine öyle bir tekbir getirdi ki, dağlarda yankılar yaptı. i̇bn Abbas Radıyallahu Anhüma dedi ki, biz beni haşim Deniz Kapa. Allah hülyeti ile kelamını Muhammed ile Musa aleyhi vesselam ve selam arasında taksim etti. Musa'ya Allah iki kere konuştu. Muhammed aleyhissalatu ve demir açıktı Allah'ı iki kere gördü. Mesrük der ki, He ve Allah'u radıyallahu yanına girdim ve Muhammed Rabbini gördü mü diye sordum. Bana, öyle bir şey söyledin ki, korkudan tüylerim kabardı diken diken oldu dedi, ağır olun. Hemen reddetmeyin deyip tüm mealdeki ayeti okudum. Ant olsun ki o, Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını görmüştür. Necim, 18 buna şu cevabı verdi. Bu ayet seni nereye götürmüş? Ayeti anlamakta hata etmişsin. Ayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gördüğü belirtilen şey Cebril Aleyhisselam'dır. Sana kim? Muhammed Rabbini görmüştür derse veya emredildiği tebligattan bir şey gizlemiştir derse veya Allah'ın gayb ilan ettiği şu beş şey bildiğini söylerse. Kıyametin ilmi şüphesiz ki Allah'ın nezdindedir. Yağmuru o indirir. Rahimlerde olanı o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Lokman 34. Bil ki en büyük iftira yalanda bulunmuştur. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın ayette bahsedilen hıdret Cebrail ile ilgilidir. Efendimizin gördüğü şey Cebraildir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Cebrail Aleyhisselam'ı 600 ile Fâtır Suresi'nde ancak iki defa görmüştür. 1. Defasında Sidretül müntehada, bir defasında da Mekke'nin aşağısında Cihâd denilen yerde. Uf, uh, her cihet ile semayı kaplamış vaziyette.